Bu derneklerimizin tecrübeye dayanan, bilgiye ve belgeye dayanan çok güzel bir açılım oldu. Elimde görmüş olduğunuz evlilik öncesi Mutlu Aile Hayatı Anketi isimli hem erkek kardeşlerimizi hem de hanım kardeşlerimizi temelden ilgilendiren bir anket formuyla sizleri tanıştırmak istiyorum. Bu anket formumuzda 3 temel konu başlığı var. Evlenecek kız ve erkek delikanlıya 99 tane soru sormaktayız. ÖSS sınavına giren bir öğrenci gibi hiçbirinden haberi olmayan kız ve erkek delikanlının doldurmuş olduğu anket formları tarafsız bir heyet tarafından incelenir. Ve sonra birbirlerine frekans olarak uyup uymadığı noktalar tek tek gözden geçirilir. En sonunda bu evlenmeye aday olan kız ve delikanlının evlenip evlenmeyeceğine karar verilir. Ben önce silleri erkeklere ait olan evlilik öncesi mutlu aile hayatı anketinden bazı örnekler vereceğim. Üç temel konu başlığımızın bir tanesi karakter ve alışkanlıklar ölçümü. İkincisi ilmi seviye ve ibadet hayatı ölçümü ve sonuncusu ise aile hayatı tasavvuru ve evliliğe bakış ölçümü. Her bir konu başlığına yönelik 33 tane söyleşi yaptığımız, mülakat yaptığımız yazılı soru vardır. Bunlardan 99 tanesinden ben sadece erkeklere ait olanlar ve kızlarımıza ait olanlardan bazı örnekler vermek istiyorum. Biz buna niçin ihtiyaç duyduk? Evlilik hayatında denklik diye bir konu vardır. Yani kefaat. Kız ile oğlan birbirine ne kadar uyum sağlıyor? Fobileri, hobileri, benzeyen yönleri, benzemeyen yönleri... Bunları araştırmadan, soruşturmadan sadece işte nişanlanma çağına gelen bir kızımız nişanlanma çağına gelen bir erkeğimiz işte önümüzde evlilik yapan babalarımız, büyüklerimiz evleneceğiz biz de işte gazetelerdeki bilgiler, ekrandaki bilgiler hadi bakalım görüşelim, konuşalım evleniyor bin bir ümitle, bin bir masrafla, evliliğinden bir iki ay geçtikten sonra evliliğin gerçek yüzü ortaya çıkınca bakıyorsunuz ki Evlilik hayatı solmaya hürsümeye, Huzursulluğa kapatmış Bir de bakıyorsun ki Ayrılmalar Boşanmalar Ve bin bir ümitle evlilik yapmış olan Dört aylık Evli çiftler Yüzü soğuk olan Mahkeme salonlarına soluk kalıyor. Kız Ve erkek birbirlerine Duygusal olarak değil objektif olarak Tarafsız olarak, soğuk kanun olarak baksınlar, değerlendirsenler. Ve her iki tarafta bu evliliği hem dünya ayağıyla hem de ebedi alemle irtibatlı olan bir evlilik olduğunu bir bilinç ve şuur haline getirsinler diyerek böyle bir şey ihtiyaç duyduk. Erkek kardeşimizin önce burada adı, soyadı, doğum tarihi, ikamet ettiği yer. Adresi, tahsil durumu, kültür durumu, mesleği Yani bir temel bilgilendirme olarak hepsini alıyoruz Ve başlıyoruz soru sormaya Örnek vereceğim sadece Ev işlerinde annenize yardım ettiğiniz olur mu? Bu bir sorudur Yani 99 sorudan bir tanesi bu Bunun 4 tane cevabı var Bu cevabından bu erkeğimiz hangisini işaretlerse onu işaretler hakkına sahip Kızımıza da aynı sorular soruluyor Onun da vermiş olduğu cevap Anahtarına bakıyoruz Eğer erkeğin vermiş olduğu cevapla Kızın vermiş olduğu cevap eşitse Frekans olarak tutuyorsa Ve 99 soruda Frekans tutma cevapları 50'nin üzerindeyse bu çiftlerin adayların evlenmesi noktasında hararetle ve cesaretle evlenebilirsiniz diyoruz Yoksa kaçak köçek korsanlık yaparcasına maske takarcasına, kendisine olmayan özellikler ortaya koyuyormuş gibi kandırırcasına yapılan evlilikleri önlemenin tek yolu bu anketlerden geçiyor ilk adım olarak Cevap diyor ki burada mesela ev işlerinde annenize yardım ettiğiniz olur mu? A. Biraz beceririm. Küçük işlerde yardımcı olurum. B. Bu hususta çok kötüyümdür. Elimi bile sürmem. C. Hiç işim olmaz. D. Annem benden hiç böyle bir şey istemedi. İşte bu 4 sorunun hangisini erkek cevap vermiş, kızımız hangisinin cevabını vermiş, bu karşılaştırılıyor. Bilahere puanlamaya gidiliyor. Puan verildikten sonra bakıyoruz ki kız ile erkeğin birbirlerine benzeyen yönü yüz derliğin üzerinde. Diyoruz ki evlenebilirler. Başka örnek sorular bunlar. Fikirlerinizi hangi metotla savunursunuz? Bir koca o koca adayı düşünün. Bir hanım adayı düşünün. Soruyoruz. Soruyoruz şimdi erkeğe. Evlenmek isteyen delikanlı fikrini hangi metotla savunursun? Dört tane cevap var burada. 1- Çok sakinimdir, gayet yumuşak savunurum veya çok asabiyimdir, kendimi savunurken hiddetlenirim C- Fikirlerimi açıklarken genelde tartışma ortamı oluşur D- Düşüncelerimi istediğim gibi açıklayabildiğimi düşünmüyorum Bu cevaplar bizim için çok önemlidir Onun karakter yapısını Kişiliğini, ya bu erkek hakikaten evlenmiş olduğu hanıma kocalık yapabilir mi, yapmayabilir mi? Dövüşken, vuruşkan vurmak isteyen, yani fikirlerini ikna ederek değil, fiziki gücünü zorlayarak ikna eden bir kişiler mi sahip? Bunu karakter kimliğini öğrenmek için soruyoruz. Bir başka örnek vereyim şimdi. Hayatınızı belli bir program dahilinde yaşayabildiğinizi söyleyebilir misiniz? Cevabı dört şık olarak geliyor. Evet, kesinlikle veya kısmen yahut hiçbir zaman başaramadım veya uğraşıyorum. Bu üç, dört tane cevabın hangisi işaretlenmiş ise evlenmek istemiş olduğu kızımızın da cevap anahtarında aynı ölçüler geçerliyse birbirlerini tutuyor diyoruz. Yani aradaki karakter benzersizlikleriyle karakter uyum sağlayan konuları tek tek ortaya koymanın bir formülüdür. Bu yok. Tekrar bunu iddia olarak söylüyorum. Böyle bir formül ile evlilik hayatına adım atanlar çok mutlu. Ben örnek veririm. Şimdiye kadar Konya'ya gelmiş. Konya'mızın değişik vakıflarında, derneklerinde, pansiyonlarında kalarak bizim sohbetlerimize eğitim programına katılmış olan Elazığ'dan İstanbul'a, Hatay'dan Samsun'a varıncaya kadar yaklaşık 287 kişinin bizzat evlenmesine kendim aktif olarak sebep olmuşumdur. Burada bu evliliklerde babaların ve annelerin fonksiyonu yoktur. Bir kısmına telefon açarım. Ahmet Bey sizin kızınızı Konya Selçuk Üniversitesi okuyan kimya mezunu, işte çorumlu bir kardeşimle vermek istiyorum. Ne diyorsunuz? Hocam siz daha iyi bilirsiniz der. E biz burada bunun nişanını yaparız. Çok zaman yapmışızdır. Anne babalar bize dua ederler. Bundan dolayı Konya halkınca müteşekkirim. Konya'mızdan çok ama çok kızlarımızı biz, Türkiye'nin her tarafına gelin olarak intikal ettiriyoruz. Şimdi niye buna örnek olarak verdim? Hem damat adayını hem de gelin adayını bildiğimizden dolayı Hangi damat hangi gelin adayına münasip Hangi kızımız hangi damada uygun düşer Bu bilgilerle eğitim formatına almış olduğumuz kızı ve erkeği tanıyarak Münasip olduklarını ortaya yakıyor ve evlenmelerini seyap oluyoruz İşte boşanmaların hız kattığı. Neredeyse bazı bilim adamlarının istatistik bilgilerinde her 70 tane bir boşanma gerçekleştiğini söyleyen o ürkütücü ve sıkıntı verici ifadeye karşı 287 tane evlilik yaptırmış olduk. Allah'a hamdolsun tekrar tekrar söylüyorum. Samsun'dan Kütahya'ya, İzmir'den ta Erzurum'a varıncaya kadar damatlarımızda 3 çocuk annesi oldu, 4 çocuk babası oldu. Herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Niçin peki yok? Aile hayatlarının altyapısı sağlam. Belgi dolu, ilim dolu, tecrübe dolu, karakter yapıları uyum sağlayan gençlerin evlendirmemizin bir neticesidir bu. Yine size bir örnek vereyim. En yakın arkadaşınız sizi nasıl tanımlar? Damat adayına soruyoruz şimdi. En yakın arkadaşınız sizi nasıl tanımlar? Cevaba bakalım. İçine kapanık, utangaç bir genç veya sinirli. Veya merhametli, nazik veya sabırlı, ılımlı yahutta da konuşkan girişken. Bu dört cevaptan hangisini işaretliyorsa erkeğimiz onu işaretliyor. Aynı soruyu kızımıza soruyoruz. Kızımız da cevabını veriyor. Erkeğin vermiş olduğu cevapla, kızın vermiş olduğu cevap anahtarını karşı karşıya getiriyoruz. Tuttuğu zaman diyoruz ki bunların karakter yapısı birbirleriyle örtüşüyor, evlenebilirler. Bir başka soru soruyoruz erkek adayımıza. Özür dilemeniz gereken durumlarda hatanızı itiraf edip özür diler misiniz? Dört tane cevap var bunun. A. Evet. Daima özür dileyen ben olurum. B. Hayır. Hayatımda kimsenin özür dilemedim. C. Özür dileyebilmem için çok büyük suçum olmalı. D. Ben özür dileyecek bir hata yapmam. Şimdi cevabın dört tane... Anahtarı var burada. Bu anahtarın hangisini işaretleme, özgürlüğü, vicdanıyla damat adayının kendisi arasındadır. Soruyu biz soruyoruz. cevabını alıyoruz. Bilahire cevap anahtarlarını toparlıyoruz. Bir başka soruyu sorayım. Bunlar örnek olsun ki bilhassa bekar kızlarımız, bekar gençlerimiz, anne babalar. Hemen çocuklarını evlendirmek için daha evlenmeden evlen. Aman kızımızın takısı böyle olsun, ziyneti böyle olsun, oturacağı evin mutfağı böyle olsun gibi Dünyalık bağlantılı şartlamelerden evvel önce kızınızla evlenmek isteyen Damat adayınızın karakterini, kişiliğini ölçtünüz mü? Sorduğunuz sadece hangi okul mezunu, maaşı ne kadar, hangi evde oturacak? Anne babasıyla beraber mi yoksa müstakil ev mi? 4-5 tane soru sorarak evlilik yapmış olan çok aile bilirim ben. Peki niye mutlu olmuyorlar? Öyleyse bu programın bu bölümü herkesi her aileyi ilgilendiren temel bir konudur. Bir başka konu. Mesela müzik dinler misiniz? Hangi tür? Siz bugün müzik müziği musiki, bu toplum uzaklaştıramazsınız. Ama bir karakter tespitinde bakalım. Kızımızın karakter yapısında hangi müzik Damat adayımızın karakter yapısına hangi müzik yatıyor, cevap anahtarı nedir? Klasik veya tasavvufi müzik veya pop, rock veya dinlemem, hiç dinlemem. Bu dört cevabın bir versiyonu kızımızdan geliyor, karşılaştırıyoruz. Bunlar örnek sorular. hepsini ben burada okuyamayacağım çünkü 99 tane soru vardır. Bunlar içerisinde sadece ben örnekler vermek için karakter yapısını ilgilendiren soruyu örnek olarak vermeye çalıştım. Son olarak, karakter yapısıyla alakalı sormuş olduğumuz soru şu. Hangisini tuttuğunuz futbol takımının maçını izlemeye değişmezsiniz? A. O gece bitmeyi hedeflediğim kitabı B. Sevdiğim bir dostumu ziyaret etmeyi C. Sevdiklerine tatlı bir sohbet gerçekleştirmeyi D. Hiçbiri karşılaşmayı izlememem için yeterli sebep değil. Bunların cevabını alıyoruz. Ve 33 tane soru sorup da 33 tane cevap gelince cevap anahtarlarından sonra bu kişinin neyini ölçüyoruz? Karakter ve alışkanlık dünyasını öğrenmiş olduk. Yetiyor mu? Yetmiyor. ikinci bölüm geliyor şimdi. Damat ve gelin adayımıza soracağımız ikinci soruların konu başlığı ilmi seviye ve ibadet hayatı ölçümü. Bakalım damadımızın İlim, bilim ve ibadet hayatında hangi soruları sormuşuz? Önce onları sizlere sadece soru olarak vermek istiyorum. Cevabını vermeyeceğim. Kur'an okumayı biliyor musunuz? Soru. Hayat akışınızı hangisine göre belirlersiniz? Ne kadar Kur'an ezberiniz var? Kur'an-ı Kerim'i ne sıklıkla okursunuz? Üzerinde ciddi çalışmalar yaptığınız İslami ilim dalları var mı? Varsa hangileri? Kitap okumayı sever misiniz? Ne tür kitaplar okursunuz? Abone olduğunuz dergi, gazete ya da web siteleri var mı? Varsa hangileri? Gerek okul, gerekse dini eğitim aldığınız öğrenim hayatınızda başarı grafiğiniz nasıldı? Hangisi nikahın şartlarından değildir? Tefsir, hadis ve fıkıh sahalarında okuma çalışmalarınız oldu mu? Olduysa eserin İsmini yazınız. Vakit namazlarınızı dikkatli ve düzenli olarak kılar mısınız? Gece ibadetiyle aranız nasıl? Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyeliğiniz, herhangi bir cemaatta müntespliğiniz var mı? Varsa unvanını yazınız. Eğitimci ya da eğitilen olarak mütemaden iştirak ettiğiniz ilmi faaliyetler var mı? Varsa ne kadar sıklıkta olduğunuzu belirtiniz. Tasavvufa bakışınız Nedir Vakit namazlarınızı genelde camide mi Evde mi kılarsınız Nafile oruç tutmaya Özen gösterir misiniz Şimdi damat adayımızın Hem ilmi seviyesini Hem de ibadet kimliğini öğreniyoruz Şimdi kız babası Kız annesi görüyor ki Kızını emaneteceği Teslim edeceği emin adreste Neleri sorup da öğrenmek Gerekiyor bunu ama onlar yapmıyor Biz yapıyoruz bunu İşin şeyi bu ya zaten Farkı bu Aile mektebine katılan tüm kardeşlerimize Böyle bir kapa açtık biz Devam ediyorum ben soruya Kur'an mealini okuyarak Baştan sona bitirdiniz mi? Değil mi? Gayrimüslim insan Kanada'dan Amerika'dan uçağa biniyor Türkiye'ye geliyor İncil kitabının Arasına 100 dolar koyarak Üniversite öğrencimizi işçimizi, delikanlımızı Hristiyanla davet ederken benim 22 yaşına gelmiş 24 yaşında evlenmek istiyorum diyen bir Müslüman genç acaba bir Müslüman olarak bu Kur'an-ı Kerim'in bir mealini baştan sona kadar okuyup okumadığını biz soruyoruz. Ezberinizde Arapça ve Türkçe olarak ne kadar hadis metni var? İslami ilimleri tahsil maksadıyla bir kursa devam ettiniz mi? Kaç yıl? Yabancı diliniz var mı? Varsa hangisi hangileri? Siyasi ve politik gündemi takip eder misiniz? Bak soru damat adayına. Şimdi damat efendi evlenecek. Amerika'yı konuşuyor, Rusya'yı konuşuyor, İran'ı konuşuyor, Gazze'yi konuşuyor... Yardımı konuşuyor, mavi gemi konuşuyor İsrail'in Harbini konuşuyor, Birleşim Milletleri konuşuyor, her şeyi konuşuyor gazete okuyor, arkadaşı Tartışıyor, eve geliyor Bir yıllık evli olmuş olduğu hanımla Ne konuşacak? Konuşacağı Konu nedir? Bir şey yok Ne yapıyor? Ya televizyona bakıyor Ya elini alıyor, gazeteyi kenarda Okuyor, hanımla niye ortak dünyaları yok? İşte biz de bunu önlemeye Çalıştık Tahsilli damat Kültürlü gelin. Kızımız evlenecek. Kimle üniversite mezunu bir gençle? Ya e, kızımız ortaokul mezunu, ortaokul mezunu ama damat adayımız üniversite mezunu. Şimdi siz üniversite mezunu bir gençle, ilk ol mezunu bir kızla nasıl evlendirebilirsiniz? Hemen ailemekte bir devre giriyor. Ne yapıyor? İlk okul mezun olan kızımıza kültür veriyor. Kültür vermiş olduğunuz kızımızla tahsil olan damat arasında hiç kavga yok. Ben bunu canlı olarak verebilirim. Özür diliyorum tüm izleyenlerimden. Benim iki tane kızım var. İkisi ilkul kurul mezunudur. Beni izleyen amcası da burada zaten. Muzaffer Büyükbey de burada aramızda. İki tane kızımın kocası ikisi damattır. Biri Cerrahpaşa mezunu, biri Çapa mezunu. Tıp mezunu damadım. İlk kurul mezunu kızım. 16-17 yaşında gelmiş olan çocukları var. Bir problem yok. Niçin? Kızlarımda kültür var. Damadımızda tahsil var. Orta problem yok. Aile hayatı bu. Biz şimdi aile mektebi olarak katılımcılara bunu söylüyoruz. Öyle yerler vardı ki üniversiteden profesör kardeşimiz katılıyor. E, hanımı zamanında evlenmiş, ilk uygul bir hanımefendi. Biri profesör bölüm başkanı, biri 16 yıllık hanımı. Yani boşansınlar mı? Niçin boşansın? Aile mektebine katılıyor hanımefendi. Eline defter, kalem kendi gücüyle 3 yıl boyunca 3 yıl boyunca 72 tane dersi dinliyor. Uygulamaya çalışıyor. Dünyanın en mutlu hanımı oluyor ve kocasını memnun ediyor. Ve soruyorsunuz, hanımınızdan memnun musunuz? Allah razı olsun. Beni utandırmaya başladı diyor. Kim? İşte zamanında ilk kul mezm evlenmiş. Sonra tahsilini yükseltmiş, profesör olmuş olan bir kardeşim, ilkokul mezunu hanımıyla şu anda mutlu. Bunun örnekleri çok. Bundan dolayı bu sorular bizim için çok önemlidir. Devam ediyorum. Ortalama ne kadar bir zamanda bir kitap bitirirsiniz? Eş adayınızın tesettürlü olmasını ister miydiniz? Nasıl? İş çevreniz, arkadaşlarınız ve alışkanlıklarınız gibi faktörler sebebiyle, Eşinizin tesettür biçimini Değiştirmesini talep eder miydiniz Bak soru bunlar Aile ortamında misafir kabullerinize Yahut bir yere konuk olduğunuzda ihtilat ortamının Yani ortaklaca beraber oturmanın Oluşması sizin için problem midir Söyler misiniz Ve böyle devam ediyor Birkaç tane daha örnek verip Son sorulara geçmek istiyorum Çocuk yetiştirme konusunda Yeterli donamına sahip misiniz çok önemli bir konu. Damat adayına soruyoruz. Sen yarın baba olacaksın. Evlendiğin zaman bir süre sonra Cenab-ı Allah'a bir çocuk verecek. Peki bu çocuğuna karşı babalık yapacak eğitim bilgin var mı? Nerede? Yok. Gaz tokmazla bu işler olmuyor. Bir Lokman suresini okudun mu? Lokman suresinde Yüce Allah bir baba ile evlat arasındaki ilişki, irtibatı, konuşmaları canlıla olarak ortaya koymuş. Biz bekar olarak Evliliğe geçmek isteyen Ve bekarlığı alasmak demek isteyen Bir damat adayımıza Oku bakalım şu Lokman suresi önce Sen baba olacaksın çünkü Bir gecede baba olunmaz Yazık günah değil mi yarın Dünyaya getirmiş olmasın sebep olduğunuz Çocuğunuz Sizin için ya cennete Ya da cehenneme davet çıkaran bir adet olacak Yazık günah değil mi İşte bu kadar Bu kadar Teserruata değil, önemli olan noktalara kadar varıyoruz. Kadının toplumdaki yeri, hukuksal konum hakkında ne düşünüyorsunuz? Damat adayına soruyoruz bunları. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Nur Suresi uzuncu ayeti. Bekar bir genç erkek olarak ilgili ayeti nasıl algılıyor ve tatbik ediyorsunuz? damada soruyoruz. Sen falan mahallede Falan komşunun kızını Nişanlanmak için Müracaat yaptınız duyurganlarınızı ne kadar kirletiyorsunuz Bunlar soruyoruz Bütün bunlar bizim Damat adayına sorup Kendi vicdanıyla baş başa kalarak Almış olduğumu cevaplar Ve bu ilmi seviyesini Ve Allah'a karşı Sorumluluğunu ilgilendiren İbadet hayatıyla alakalı konular. Ve Üçüncü ana bölüm ise Aile hayatı tasavvuru Ve evliliğe bakış ölçümü Evlenince, Evlenmek istiyorsun ama Nişanlanmak istiyorsun Dur bakalım seni biraz da Şu sorularla tartmak ve ölçmek istiyoruz Bir Bir ailede Kadının temel vazifesi size göre nedir Ben öyle aileler biliyorum ki 11 yıldır Adam evlenmiş Sanki hanımı Hizmetlemek için evlenmiş Ya bir erkek ...hanımını ev işini gördürmek için evlenir mi? Anlayışı bu çünkü. Bekarın dini yarımdır. Evlenince tamamlarım. Senin hayat arkadaşın, din kardeşin... ...din kardeşin... ...hayat arkadaşını sen nasıl... ...bir hizmetçi gibi görebilirsin... ...o hizmet yapacak merak etme. Çamaşırını yıkar, bulaşırını yıkar... ...her şeyi yapar ama senin... ...onu bir böyle parayla hizmet tutmuş olduğun... ...bir kadın kataloksuza koyman çok kötü bir şey. Şimdi bunu ölçmek istiyoruz. Eşinizin çalışmasını ister misiniz? İleride oturacağınız evin kime yakın olmasını istersiniz? Bak öyle aileler vardır ki evleniyorlar. İki ay sonra hemen kızayı başlıyor. Efendim damat efendi evinizi bizim evimize 300 metrelerden tutacaksınız. Mecbur. Niye burnunu sokuyorsun anne? Sen kızını verdin. Dışarıdan bak dua et. Niye yanına çekiyorsun? Yazık günah değil mi? Bilmiyor olayı. Aile Mektebi Kaynanayı Gündeme Getiriyor Kaynatayı Gündeme Getiriyor Ve Muhtemel Kuşak Çatışması yönler Gibi Gelinle Kayna arasındaki Muhtemel Sıkıntıları Kaynatayla Damat tarafındaki Muhtemel Problemleri Oluşmaması için Mücadele Ediyor Size Göre Hangisi Evliliğin Temel Gayelerindendir Diye Soru Soruyoruz Evlendikten Sonra Sizin Nasıl Bir Hayat Bekliyor Olabilir Düşündünüz Mü Eş Seçiminde ...en önemli ölçüt ne olmalı? Bunu soruyoruz. İdeal evlilik... ...tamlamasından ne anlıyorsunuz? Evleneceğiniz hanımdan... ...en mühim beklentiniz nedir? Bak bunun cevabını ben... ...dört maddede olarak vereyim şöyle. Bakalım hangisi... ...adaya gidecek? Evleneceğiniz hanımdan... ...en mühim beklentiniz nedir? Cevap şu. Bana her koşulda itaat etmesi... ...sözümü ikiletmemesi... B benim ailemle çok iyi geçinmesi C Evi daima düzeni tutması ve çocuklarla ilgilenmesi D Dinimi yaşama hususunda bana destek olması Bakalım bu cevabı Damat adayı nasıl veriyor Kızımız nasıl verecek Bunu karşılaştırdığı zaman yüzleştiriyorsunuz Ters yapıyorsunuz Yok ya Bu erkekle bu damat adayıyla Bu kız arasında kardeşim dağlar kadar fark var Yazık edersin evlendirmeyin Denklik yok burada Kızımız bu erkeğe Bu erkek kıza layık değil Bu evliliği yaptırmak demek Bile bile çocuklara ateş atmak demek Yazık günah yapmayın bunu Değişti dünya değişti Maskeli toplum kendisini Bir evin kızını almak için O mahallede camide namaz kılarak gösteriyor Fotoğrafını gösteriyor adeta. Namaz kılıyor Ha Benim kızımı isteyen damat namaz kılıyor Dediktirmek için namaz kılanları biliriz biz Namazını kılıyor ve gidiyor Ondan sonra evleniyor. Bırak namaz kılmayı. Hanımının namaz kılması engel olan damatları biliriz arkadaşlar. Ben 40 yıldır Konya'dayım. 40 yıldır Konya halkıyla tırnak et olmuş olan bir insandır. Hem iftihar ediyorum hem de çok kazanımlarımı, tecrübelerimi Konya halkımıza borçluyum. Ve kendine her zaman takdirlerimi, tebrik ve teşekkürlerimi yapmışımdır. Bir başka sorun Evleneceğiniz hanımın ailesinin yanına, yakınına ya da onun ailesinin sahip olduğu bir eve Yerleşmek zorunda kalsanız Ne yapardınız İş güve İş güve gibi konulara biz Ayrıntılı bilgiler veriyoruz Zihninizdeki ideal eş portresinde Tahsil mi Kültür mü daha önce geliyor Bunu soruyoruz Çünkü durum çok değişti Çok değişti Devlet istatistikleri diyor ki Üniversite mezunu olarak Evlenmiş olan 100 evlilikten 1 seneye doldurmadan boşananlar %25'tir diyor. 1 sene doldurmadan boşananlar %25. Ben bunları söylemiyorum. Bunu istatistik bilgiler sürü arkadaşlar. 100 %25 %25. Bunlar çok önemli rakamlardır. Nişanlılık evresine hangi anlamlar yıkılıyorsunuz? Şimdi nişanlılık aile mektebine kattığında söylüyor. Ben, tüm kız babalar, kız babalarına, kız annelerine, kayınvadilere, kayınpederlere söylüyorum. Nişanlılık dinde hukuki özelliği olan bir şey değildir. Nikah dilmediği müddetçe ben nişanlandım diyen bir kız ile bir erkeğin elle tutuşması, bir ağacın gölgesine gitmesi, bir tenhada bir yerde buluşması caiz değildir. Yasaktır. Haramdır bak. Nişanlılık Bunları mübah kılmıyor. Ancak ne diyoruz biz? Nişanlanmış olan aileler aile toplantına gittiklerinde nişanlısı nişanlısı bulmuş olduğu kimseye ikranda bulunabilir. Hatta annesinin babasının bulmuş olduğu ortamları konuşabilir. Belli ölçüler bunu yapabilir. Yoksa ben nişanlımla hadi bakalım kol kola gir bin arabaya taksiye falan bahçeye, parka gideceksin. İki saat çay içeceksin, kahve içeceksin, konuşacaksın, tekrarı bırakacaksın. Böyle bir nişanlılık hayatını ne kitapta görebilirsiniz, ne sünnette. Bütün bunlar aile hayatının altyapısına konulan saatli bombaya benzer. Unutmayın arkadaşlar. Saatli bombaya benzer. Saatli bomba ne zaman patlar bilemezsiniz. Evlilik hayatınızın lütfen altyapısını kirletmeyin. Nişanlılık dönemini kirletmeyin. Tamam gördünüz, meşru olarak konuştunuz. Etrafı kız evinden bulma annesi bulunduğu teylesi vardı veya halası vardı. Tamam güzel bir oluş oldu. Nikah akt müddetçe nişanlılık bir özgürlük vermez, tanımaz. Bu hususta da bunu çok açık, çok net ve çok berrak olarak ortaya koyuyorum. Soru. Damat odan diyor ki, kavram kavramdan ne anlıyorsunuz? Kavvam kavramdan ne anlıyorsun? Ben şimdi size sorsam size cevap verilmezsin. Öyle değil mi? Ne demek kavvam? Acaba bir ülke adı mı? Bir meyve adı mı? Acaba ne adı bu kavvam? Kavvam bir kocaya sıfat vermiş allah Teala. Evlemiş olan bir erkeğe Cenab-ı Allah kavvam diyor. Erkekler kadının üzerine kavvamdır. Kavvam. işte aile mektebi bunu açıklıyor. Bakalım içimizde Evli olduğu halde kavvamlık seviyesini yakalamış olanlar var mı yok mu? Bunu öğreneceğiz diyoruz. İnşallah yine öğreneceğiz. İlerleyen forumlarımızda kavvam kelimesini açıkladığımız zaman ha ben 5 yıllık evliyordum ama kavvamlığımda sıkıntı var. Veya ben kavvam, iyi bir kavvamlık yapmışım. Veya ben kavvam ilk defa gördüm Allah Allah hayret. Artık hangisi sizi bekliyor bilemem. O program icra edildi zaman ortaya çıkacaktır. Bir başka soru örnek vereyim, çünkü vaktimde yaklaştı şu anda. Eş adayını seçmede hangileri en önemli kıstas kabul edilmelidir diyerek vermiş oldum. Evlenme ister misiniz, niçin? Eşiniz olacak insanda, hoşlanmadığınız dinimizce de kerih karşılanmış davranışlar görürseniz ne yaparsınız? Bak soru, buyurun. Cevaba bakınız. Hoşgörüyle karşılarım. Zamanla geçecektir, düzeltmesini evlilik sonrasına bırakırım. Nişan mı atarım? Birebir görüşerek ailesiyle birlikte düzeltmeye çalışırım. Cevaplar bu. Bu cevapların hangisini veriyorsa damat adayımızın evlilik hayatının seviyesini öğrenmiş oluyoruz. Örnek sorulara devam ediyorum. Kadının evlendikten sonra kendi ailesiyle nasıl bir ilişkisinde olması gerekmektedir? Bu da çok önemli. Cevabına bakalım. Artık ailesi bellidir. Kocası istemedikçe onunla görüşemez. Cevap bir. Bir başka. Bayramlarda ve özel günlerde görüşebilirse de başka zamanlara yeni ailesiyle olmalıdır. Cevap. En az hafta bir kere kendi anne babasını görme hakkı vardır. De. Kocası karışmaz. Dilediği gibi görüşme devam eder. Bunun cevabı Hangisi güzel? Hangisi Kur'an'a uygun? Hangi te'amülleri realiteyle bağdaşıyor? Bütün bunları alıyoruz. Kızın cevabını da alıyoruz. Örtüş, örtüşmediğine karar verdikten sonra ellemelerine veyahut da ayrılmalarına karşı tavırlarımızı ortaya koyuyoruz. Bir başka soru: daha yüzünüzde nasıl bir aile portresi vardır? Hangi durumda boşanmaya başvururdunuz? Anneniz ve hanımınız arasında bir tartışma yaşansa nasıl davrandınız? Hemen Aşağı sakal, yukarısı bıyık. Bir biri ha hanımınız, biri anneniz. Ne yerden geçiyorsunuz, ne serden geçiyorsunuz. Öyle bir durumda bir tartışma olmuş hanımınız ile anneniz arasında. Sen bir koca ve evlat olarak ne yapacaksınız? İşte bunun formülünü, yöntemini, metodunu, hakkını, sınırını bilmezseniz ya annenize haksız yaparsınız Veyahut da hanımınıza haksız yaparsınız Aile mektebi bunları gündeme getiriyor işte Değerli dinleyenlerim Sizi sıkmadan birkaç soruyu daha soruyor Ve kapatmış oluyorum bu konuyu Bir erkek olarak Bir erkek olarak Veya idealizdeki aile babası portresiyle Kendi babanızın özellikleri Birbirine yakın mı Bunu hiç gözden geçirdiniz mi Bir bunu gündeme getirirken Kayınanayı, kaynatayı masaya yatırıyoruz. Önce gelinimiz ile kayın arasında, damadımız ile kayın arasındaki statülerini, konumlarını nereden? Peygamberimizden. Çünkü Peygamberimiz her konuda bizim için örnek. Peygamberimiz damat olmuş. Kayınpederi kim? Ebubekir radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz kayınpeder olmuş. Damadı kim? Hazreti Ali Efendimiz. Hani peygamberimiz hem damatlığı hem de kayınpederliği tatmış ve yaşamış bir insandır. Bir peygamber olarak hem damadına hem kayınpederine nasıl bir tavır sergilemiş bütün bunları gündeme getiririz. Önce orijinaldir bizim. Yani Kur'an ve sünnet ne diyor? Ana ölçümüzü bunu alıyoruz aile mektebi olarak. Kur'an'ın ve sünnetin ölçüsüne, kriterlerine aykırı olmayan her türlü doğruları kabul ederiz. Bu konuda çok rafinerciyiz. Yani olduğu gibi ha bu çok güzel bir şeymiş diye patadak gündeme getirmeyiz. Allah ne diyor? Peygamber ne diyor bu projeye? Bunu tanıtmadan, araştırmadan, talih yapmadan dinleyenlerimize katiyen eğitime katılımlarına bunları vermeyiz. netice itibariyle kıymetli kardeşlerim Aile Mektebi bu şekliyle, bu formatıyla bu programıyla bu bilgileriyle iddia ediyorum ve iddiamda da kararlıyım. Türkiye'de ilktir. Varsa ikinci bir örneğe getirebilirsiniz. Aile seminerinde çok. Bir haftalık, on günlük seminerler vardır. Belediyelerimiz yapıyorlar bunu. İşte aile semineri diyorsunuz. Bilim adamlar geliyor, uzmanlar geliyor. Sağın uzmanları geliyor. Dersini verip gidiyor. Ama aile mektebi çok farklı. Göreceksiniz, ilerleyen dersimiz, aile mektebi hayatınızın neresine girecek? Tırnak kesmenizden tırnak kesmenizden yaslı namazını kıldıktan sonra bir hanımefendinin kocasına karşı meşru olan süslenmesi makyajına varıncaya kadar aile emektebi gündemine gelecektir. Fıkhın, sünnetin, ayetin ışığında mutlu bir aile hayatını bir ülke insanına tattırmaya çalıştık. Allah hamdolsun onlarca beldeye götürdüğümüz olan bu program şu anda ülke halkının en fazla rağbet ettiği en fazla benimsediği ihtiyacının en fazla giderildiği adres olarak ortaya çıkmış oldu. İşte bu ülke halkımızın ve ülke dışındaki bazı ülkelere giderek vermiş olduğumuz programlardan cesaret alarak bu programı peyderpey